Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz komşu hakları. Komşuluk insanlığa özel bir alem. Önce her insanın bir ev yuvası vardır. Ana, baba, çocuklar, eş bunlar böyle. Bir insan evinden mutlu olamazsa o kimsenin dünyası cehenneme dönüşüyor. Yani önce mutluluk yuvada olması gerekir. Çalışan insan eline gelince elinde huzur bulamazsa yokunluğu tabi daha artar. Bundan sonra komşu geliyor. Neden? Çünkü insan her zaman komşularla karşılaşır, devamlı karşılaşır. Yürümese de asansörde olsun, berdinde olsun, dışarıda olsun karşılaşır. Bir de beraber yaşanan komşu vardır. Hani çatı altında. Eğer komşu iyi olmazsa insan tarafı edemez komşularında. Bunun için... Mahşerde ilk olarak göreceği olan dava insan arasında, komşu arasında davalardır mahşerde. Evvela ilk dava insan hakları olarak mahşerde, komşu arasında dava görecek mahşerde. Veyran Kur'an'da bize bizlere buyuruyor insan Suresi'nde, ayet uzun ayet-i kerimede Veyran buyuruyor ve cari zulkruba ve cari cunubi. Burada iki türlü komşu melean buyuruyor yürüyor. Ve cari, cari Arapça komşu demektir. Zilkruba en yakın komşular. Ve cari cunubi, uzak komşulardır. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'ten de İtimsi cari kabre Evden önce komşuyu araştırın buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. E almadan önce hatta kira bile olsa insan kira bile olsa önce ne gerekiyor? Önce komşuları araştırmak gerekiyor. Beraber yaşanacak. Allah korusun kötü komşu insan dünyada zarardardır. Ve Refik-i Kablet-Tarik yola çıkmanınca da arkadaşı seçin buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Tabi uzun yolda burada. Yine hadisinde buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere, üç türlü komşu hakları var. Üç arıyor bunlarda. Ercihin, Silaset'in üç türlü komşu vardır. Carın, Levi, Hakk'un Vahid'in bir Bir komşu vardır. Onun bir de hakkı vardır komşu insanın üzerinde. Bu kimdir? <gülüyor> gayrimüslim komşu. İnsanın komşusu vardır. Ama gayrimüslim, Müslüman değildir. Hristiyan yazıdır. Ve ateisttir. Olsa olsun. Bu da ama yine komşu yine. Onun hakkı yine var üzerinde. Ama tek hakkı var. Ve levi hakkani. Bir komşu vardır, on iki hakkı vardır. Bir komşu hakkı, bir de Müslümandır, on iki hakkı vardır. Ve cariyesi hukukun, bir komşu vardır, on üç hakkı vardır. Komşuluk, Müslümanlık, din kardeşliği, bir de akraba hakkı vardır. Demek ki bir insanın komşusu, hem akrabası, hem Müslümansa, on üç hakkı vardır. Akrabası değil ama Müslüman komşusu var. iki hakkı var. Ee, Müslüman değil komşusu. Yine bir hakkı var onda evvel. Yani komşak hakkı yine var bunda da. Nedir bunda komşakları hakları muhtemelenler? Komşunun sevincine ortak olmak sevindiği zamanlar. Ee, Tasası kederi var. Onu ortak olma gerekiyor. Şey. Hastası vardır. Yaranışı olur bir kaza geçirir, bir rahatsız olur. Komşunun kederine ortak olmak gerekiyor. Sevincine de ortak olmak gerekiyor. Buna tabi bir almak gerekiyor bunlara. Hasta olsa ziyarete gerekiyor. Yalnız burada bir şey ayrılıyor burada. Eğer komşusu Müslüman değilse ona yolda selam veremez çünkü selam bir belir. Selam duadır. Ona selam vermez. Ne haber ona mesela, işte hayırlı sabah şoförün böyle bir şey diyebilir kendisine. Hatta hayırlı bile diyemez. Hı hayırlı anlamına geliyor. Mesela hayırlı dene böylece. Yani çünkü ona hayırlı sabah demek bile o da gibi duhup geliyor bir garimüslime. Onu da yapma o şekilde. Ama tabi başının ters şey Ona karşı böyle somurtma karşı da yine komşu hakkı vardır kendisinin de. Ona dua edilmez. Eğer o selam verirse aleykümler aleyküm der. O selam verirse. Yine bir garim üslüm komşu hasta olursa ziyatine gidilir. Gidilir o ziyaretine. Ama Allah şifası dermez ama. Çünkü şifa bu sır olacak. Yani tabii dinisi devam edecek dinisi böylece geçmiş olsun diyebilir. O geçmiş artık yani anlamına geliyor. Onu diyebilir. Ama şifanı... dileyemez. Bir de garip komşusu ölünce onun cihandesini iştirak edemez cihandesi de. Yine bir insanın komşusu, akraba da olsa, Müslüman komşusu olsa. Eğer İslam'a aykırı bir şey yaparsa orada gidilmez. Komşusu Müslüman, akraba ve akraba değil. Ama komşusu evlenme cemiyeti var. Nasıl yapacak bunu? Esaslı cazdı. Sonra tabi kadın erkek bir arada. E, Kadınlar genelde çıplak olacağı Şu yarı çıplak olacağı orada. Alkolle gelecekler buraya nedir? Haramdır. O zaman oraya gidilmez. İnsanın en yakın komşusu, akrabası kim olsun olsun, Allah'ın haram kıldığı bir yere, oraya gidilmez. Ancak İslam'a uygun bir şey yaparsa, o zaman gidilir, yardım eder kendisine. Hadis-i Bülü Aleyhisselam hadretleri Haşibar-ı Müslüm'de, Tirmizi Ebu Davud'da. Mazara Cibriyülü Yusuni Bilcari. Böyle Aleyhisselam'da Peygamberimiz Cebrah-ı geldi. Hep bana komşudan bahsetti. Cebrah-ı <gülüyor> Komşudan bahsetti. Hatta zanıntı ennehü seyübe risuhü. ki artık komşu bana biraz varış olacak, Öyle zannettim el yani hakkını artık en iyi zametten Demek ki komşak ki bu kadar Allah katında kıymetli bir şey. Yine bu öğreti Hazreti Peygamber buyuruyor. Hadis-i Buhari Müslim'de Tirmizi'de vallahi laykümünü. Burada Peygamberimiz yeminine başlıyor üç sefer. Vallahi laykümünü. Buyuruyor. Allah yemin ederim ki Mümin sayılmaz. İman sayılmaz. Yani gerçek mümin sayılmaz. ile men yarışıyor Allah? Soru sahabeleri kim bu yarışıyor Allah? Peygamberimiz aleyhissalatu hesabını bir eğitim sistemi vardı. Eğer bir konu önemli bir konu hemen söylenirse, geçiştirilirse Umut gider. Hafızda kalmaz. Peygamberimizin burada kullandığı metod iki türlü metodu vardı. Bir, üç defa kuruyu tekrar kıyıyoruz. top Tekrardı. Üç defa. Ve hatta Peygamber de burada bunu bir soru şeklinde başlardı. Ve böyle başlıyor. Allah'a emanet ederim ki mühimiz sayılmaz. Üst sefer. Solu sabeler kim yarısı yola kâle-ezî, bevâ ikahû. Bir kimseden eğer komşuları güvende değillerse, o kimse gerçek mümin değildir. Yani komşularına kuşturma bile bir şey. İşte bana şöyle zarar verebilir, böyle zarar verebilir, tavıma dokundur, ağacıma dokundur, evde olmazsa evime zarar verebilir diye, yani eşinden, kızından, şundan, bundan demek ki bir kimse eğer komşusundan emin değilse, ondan bana zarar gelmez diye böyle bir güvencesi yoksa, o kimse bu kuşkuyu komşuyla yapmışsa, bu kimse gerçek Müslüman değil Madre. Yani insan tabii kiracı olsun, er zaman fark etmez, komşuluk komşuluktur, komşusu kimseden güvende olacak ondan benim malıma zarar gelmez ülküme zarar gelmez diye emin olacak aleyhimde konuşmaz diye güven olacak aleyhimde mesela desek ki birisi işte bak senin böyle dedi aleyhimde bir şey hayır ama o diyemeyecek yani güven bu da yok kardeş. acaba dedi mi kuşa düştü mü yine hiç tam garanti olmuyor Yine bu arada madetiyal şeflerinde, ben kıyıbilleri emirahire, felâyüzdi cahre hü, kim Allah'a gereci yani alıyor, ahl etineniyorsa komşusuna ezacıfa yapmasın, komşusuna zarar vermesin var böyle para. Bak hadis şöyle böyle başlıyor, ben kıyıbilleri emirahire, kim Allah'a imanı varsa yani bu duruma gelen kimsenin Allah'a artı iman okum. İmanın şartı altıdır aslında. İkisi geliyor. Neden ikisi geliyor? İmanın temeli bunlar. Önce Allah'a iman, onun sıra mahşer günü hesap verme günü iman böyle. İkisi. Aradakiler bunlara tabi onlara böyle. Allah'a iman ve yani Allah'a imanın kuvvetli olması gerekiyor. Nasıl kuvvetli olur? Kul Allah'tan gafil olamaz. Unutamayan Allah-u Teala'yı. Şu alem başı boyu değil. Bir sınıfta öğretmen olmasın, çocuklar birbirine karışıyorlar. Mı? Bir anneye, çocuklara baksana bir yere gitsin, eve geldi mi, kavga yüldü, karışmıştır. Benim. Yani bir dariden müdürü olmasa, iş bir sahibi olmasa, bir ilde, vilayette, kaymakam e, vali olmasa ne olur? İdare olmamadır. Bunun için şu alem başıboş olabilir mi? Haşa! Şu alem başı olmaz böylece. Bir de ne gerekiyor? Ahirete iman. Yani tekrar derilip, mahşerinde sorguya çekilme. Hesaba çekilme. Bir kimse bu, inandı mı ne yapıyor o kimse? her hareketinde ihtiyatlı oluyor, temkinli olarak hareketten böyle. Başı başı olamaz. Hemen yalan söyleyemez. Gıvvet yapamaz, harama bakamaz, haram yiyemez, gafil olamaz, ibadetini de erteleyemez. İmanı varsa mahşere. Bülalesef Hazretleri kimin işte imanı varsa Allah'a ötgülene, komşusuna eza cefa yapmasın. Eziyet vermesin komşusuna. Günümüzde gürültü, müzik, televizyon. Yanındaki komşu, üstteki komşu ablatmanlarda. Yazın ev ayrı, yani müstakil ev bir olsa yazın genelde tabii cadın açık oluyor pencereler. E, yandaki komşu fazla açık televizyonu. Bu nedir? Komşu hakkına tecavüz. Allah katında büyük suç büyük Çok büyük suç. Yani mahşerde bu soru çekilecek. Mi? Yani bir komşu e, televizyon açacaksan aç göre. Herkes de var şu anda. Müzik herkesi anlatan. Olmayacak eki böyle şey herkede vardır. E sen canını anında elmek istiyor ama komşu uykusuzdur, rahatsızdır, hastası vardır, var diye çalışıyor, iş gücü saatleri farklıdır ve rahatsız canını istemiyor onda. Belki ibaret yapmak, şey yapmak istiyor şu an yani yapmak istiyor. Günümüzde en büyük kulakı buradan başlıyor. Televizyonu açıyorlar fazlaca. Hele müzik falan oldu mu tabi, tabii açıyorlar bunları. Komşu rahatsız oluyor. Kulakına giriyor bu. Bir Müslüman evine bir arkadaşı ziyarete gitmiş evine. Bakıyor bu kimse eski evliler, ahşap evler kelepiş evler tabi. Bakıyor bu kimse bu evde, yani gittiği evde ah fareler oynatıyorlar, açı çağırıyorlar. Çekilmiyor fare çok fazlaymış. Arkadaşlar ev sahibine, ne bunlar, ne yapayım diyor. toplanla buraya geldiler diyor. Ne yapsan gitmiyorlar. E bunun kolayı var diyor. Benim çok güzel, avcı bir kedim var diyor. Kedim şu avcı. Kuvvetli kedim var diyor. Dör kediye sana getireyim. Burada bir tane kedi, fara kalmaz burada. İstemem. <gülüyor> Neden? eşine buraya kedi gelirse buraya fare ne yaparlar? Komşuna giderler diyor. Komşu giderler diyor. Onu rahatsız ederler. Benim diye evimdeki fare oraya giderse diyor, buna ben sebebi olursam diyor, o zaman komşum hakkına diyor, Buraya gözetmemiş olurum da yok muhtemelen. Niye düşünüyorum? kaç bastın böyle. Kime gitse gitsin diyor böyle şey. Yine birinin komşusu varmış. Komşusu da Aksi bir insanmış. Öfke, sinirlenme, kızan bir insanmış. Arada bir geliyor bu komşusuna bunun şunu şikayet ediyor. Çocuğunu şikayet ediyor ona. Yani bunun çünkü aslında yumuşak çocukmuş. Mutlu çocukmuş. İşte benim oğlumu dövüyor, kızımı dövüyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor derken şikayetiyormuş. Bu gözetiyor, gözetiyor, bakıyor, asıyor bunun. Böyle bir şey yapmıyor çocuğu. Şunu sıkıştırıyor, yapmayayım ne diyor. Ama komşu yeni şikayete geliyor, bayağı kızıyor buna. Gidiyor bir aleme. E gerçek böyle Allah yolundaki tek aleme gidiyor. Durum böyle böyle diyor. Komşum, oğlum bana şikayete geliyor. İster ki komşum diyor oğlumu birkaç kat onun yanında. Oğlum tatim olacak diyor. diyor. Ama oğlumun suçu yok. Şivemon i̇şte diyor dövsem birkaç kat vursam diyor Allah katında meşhur olur muyum? Olursun tabii. Peki ne yapayım? Komşular oluyor, aramaç açılıyor. Areme düşünüyor. Bunu diyor çözdüğüm kolay var diyor. Ne yapalım? Senin diyor oğlun diyor bir suç yaptığı zaman mesela namaz kılmadı, şunu bunu yapmadı, e İslam bir övşere göre, sonra bir hakkın var o anda. O hakkını kullanma. Ama hakkın var. Suç yaptı çocuğun, durabilirsin bir hakkın var, o hakkını kullanma diyor. Komşu, şey geldiği zamanlar diyor, ne yap diyor, niyetini hakkını kullanmak olsun diyor. Onun için diye Hem de şu terbiye olur, hem konumcunuzcayım o Yani komşalta bu kadar böyle hassas bir dengede. Bir insan komşusunun sırrını da gerekiyor, Komşunun sırrında da gerekiyor. Tabii komşu duyar. Evlerinde eşler mesela kavga ediyorlar, barışıyorlar, şunlar bunlar oluyor. Komşumum duydu bunların şey yaymaması gerekiyor. Bunu gizlemesi, saklaması gerekiyor komşunun durumunu. Yine komşu evinde bir şey pişirdi. Ee, genelde böyle kızartma türü filan böyle koku yapan şeyler yaptı mı? Ya bunları komşuya gitmeye bir yapması gerekiyor ya biraz vermesi gerekiyor mıdır? Hatta şöyle böyle alimler eğer diyor komşunun durumu iyi değilse, maddi açıdan evine diye meyve getirdiğiniz zamanlar iyi onlara da vermen gerekiyor. Onlara veremiyorsun diyor o zaman şunu ver dışarı çıkarma diyor. Eğer şunları verirsin, meyve verirsen dışarı çıkarsın ne olur? Tabii komşu bunu görür. Mesela görünmezde tabii meyve biraz bol hem ülkemize de bazı bisküvi çikolat türleri şunlar bunlar. Mesela kimin yapıyor, Şöyle hemen veriyor çikolatayı şunlara bunlar sokak çıkarıyor. Şunu açıyorum tabii dışarıda. Yazın dondurma mesela. Çıkıyor dondurma oluyor, şey işte yalı yalı toz evliyor Ama karşı yer alamıyorsa, o zaman bunu dışarı vermeme gerek hatırına Yani bu da ne, bu da ne oluyor? Bu da komşu hakkına giriyor burada. Peygamber sordu bir anasını üzerine. Yarısı yüzlü Allah, inne, derine, inne filan eten tesümün nehare? Ne de ki sahibi de peygamber anasını üzerine. Yarısı yüzlü Allah, inne filan eten kadın, bir kadını. Yani onlar işte bilinen bir kadın. Tesümün nehare? Hep bu şey gün üzerinde. üstü böyle. Ve tekumüyle gece de namaz kılıyor kalkıp da. Böyle bir kadın. İyi güzel. Ama neyi var? Ve tüzdüğü ciranhe. Ama komşularına karşı da iyi davranıyor komşularına karşı da. Edi kurusu, gıybeti ağzına geleni söylüyor, kalp kuruyor, şunu bunları yapıyor. Komşularına karşı da kötü davranıyor ama. Bu durum ne olacak? Kadın gününü oruçluyor çoğu. Oruçluyor günlerini. Gece kalkıp namaz kılıyor. Beş vakit dışında. Ama komşu hakkını gözetmiyor. Ne olacak? Kaleset ve selam hiye finnar. O ehli cehennem buyuruyor muhtemelen. Yani komşu dolayı ehli cehennem. Tabi imanda ölen kimse cehennemde kalmaz muhtemelen. Orada kalmaz. Günana kadar da yanar ama demek ki bu da yani çoğu olarak öyle bir şekilde demek ki bunun adetli kadının yapısı, huyu, tabiatı böyle devamlı komşularına zarar veriyorsa onlara kalbini incitiyorsa bu, bu bir hak olmuş oluyor bu demek ki vahşelerinde. Şimdi bunlar dünya komşularım muhteremler. Tabi komşuluk deyince daha mesela komşunun ihtiyacı var. Ağzı kap, böyle eşyalar filan. Bunları da vermek burada gerekiyor bunlara da. Ama alıp vermezse bir da verilmez. Bir muhterem zat varmış. Komşunun bundan para istemeye geldi mi verilmiş. Tabi öyle yüksek bir oran değil böyle. Normal bir şey de. Komşunun buna para istemeye geldi mi parayı verirmiş. Bir daha bir konuyor. İşte bir ayda söyleyeceğim bunu, iki ay ödeyeceğim bunu. Sonra o parayı komşu getirince parayla almış Bir kasa varmış orada, çekmecesi. Çek çekmeceyi oraya paraya koy dermiş barış, komşusuna. Barış. Çekip koymuş şekilde. Bir gün yeni bir komşu vermiş buna dışarıdan. Duymuş bunun ki de para verdiğini. O da aldığını vermeye titlenmiş ama. Buna göre selam kelam tabi işte günü komşu falan hoşgeldin yavrum falan diyor. İşte bana kadar bir şey para lazım. Olur yavrum diyor. Açı çekmeyeceği para ona veriyor. Tabi günü geliyor vermiyor. Vermeyince bir arada biraz zaman geçiyor. Bakıyor komşu geliyor. Belki diyor parayı getiriyor ya getirmiyor. Kasaya para alıyor bunları, saklıyor bunları şimdi. Komşu geliyor, tabi selam ki sonra, aman komşu be. <gülüyor> Aldım veremedim ama yine çok sıkıştım. Başka para verir misin? Verirmiyorum. Aç ekme al diyordum böyle. Açıyor, yok burada para. E bırakmamışım olsun be dedi. Aldım burada koştaydım, onu alalım beni Demek ki komşulukta böyle bir yardımlaşma da var. Ama tabi aldığımı ve vermeyen tipte ise bunlara karşı da de gerekiyor. Yine yabancı yeni komşu arasında tabi el ucu olan da vardır muhteremler. Bunların da gıybeti caiz oluyor böyle şey. Yani bana şahsen böyle sormaya geldiler de böyle sormaya geldiler. Bir kadın varmış. Gün yaptığın gidiyormuş böyle. Yani kadın öyle tesettürlü, örtülü, uzun pardösüyle gelmiş. Namaz kılıyormuş. Fakat ne yapıyormuş? Gitti evlerde, işte "Ben namazımı sakinle kıl, kılacağım." Değil yere girermiş böyle. Tabii ki dolaşsa zamanı bir şey kayboluyor bir şey. Sonra gezi kamera koymuşlar birisi, bunu yakalamışlar böyle. Kamera ile. Yani tesettürlüğü, bakın namazı kılıyormuş, namaz kılacağım diye, yani sakin edemem namaz kılacağım, huzu olsun derken, hatta kaza giriyormuş, adam çekiyor şekilde böyle. De, da bunun da gerekiyor. Bir de bunların teşhiri, açık da vacib oluyor, oluyor. böyle. oluyor böyle. Bugün girmiyor bu, bu da susmak günah oluyor böyle. Neden? Çünkü karşı susma karşısında zarar görecek bundan, o yandan böylece. Böyle bir aldığını vermeyen, çalan, çırıpan böyle bir şey varsa o zaman bunun söylemesi gerekiyor bilenlere. Bunu da koyun böyle. Tabii ev komşusu olduğu gibi e, dükkan komşuları da var, işlerin komşuları da var. Hepsi bunun içine giriyorlar. Bir de mezar komşusu var. Mezar komşusu. O dünya komşusundan daha da önemli. Çünkü zamanın daha büyük. Daha uzun bir zaman. Mezar komşusu. Hadis-i Şerif Hakim'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İd senü vasta kovam min salihine buyuru Aleyhisselam Hazretleri. İd senü mezarı def ediniz vasa komu salihine salih mezarın arasına görmüş belirşe. Demek ki mezar yeri de e, tabi imkanı olsa kimsenin bir seçme olsa burada, mezarın tercih olsa kimsenin ne gerekiyor? İnsanların e, insanların gömüldüğü arasına yanına gömülmek. Mezar komşusu. Şöyle baktığımız zaman bazı güzel mekanlara, kutsanmak mekanlara bir yerde büyük bir Ehlullah falan bir şey varsa, türbesi varsa, etrafının taka mezarlık vardır böylece. Niye? Onusun için vasiyet etmişlerdir ölmek işler böylece. yere gömü diye nasıl yapmışlar böylece. Peki bunun ölen kimseye orada bir faydası var mı? Eğer iyi komşu olursa meder komşusu Hâdise devam ediyor. Şeyinle meyte. Meyte kimse de yete ezza bi cari su'i. Ölen kimse de kötü komşudan o da rahatsız olur. Kim ayte ezza hayy bi cari Hayattaki olan bir kimse kötü komşusundan nasıl rahatsız oluyorsa ölen kimse de mezarında eğer komşusu kötü zarar görüyor, rahatsız oluyor. Muhtemelen. Öldü ama insan ölmüyor ama. Ölmüyor. Ölen nedir? Beden hücre ölüyor. Orada. Ölüyor. Böylece. Yani bir insan allah koyuyor. Eli kesilmiş. Ne oldu kesilen kol? Tabii gömleği bir toprağa çürüyüp gidiyor. Böylece. İnsan bir şey olmuyor. Böylece. Ölüm nedir? Bedenin tamamı ölmüş. Yani ferişli bedenin tamamı. Bir gün ...hasta etmiştim... ...bir hastayı ziyarete... ev evet hastanesine... ...girdim odada... ...bir kamu şoföreni de... ...yeni çıkarmışlar... ...yatırmışlar... ...kamyon şoförüymüş... ...orada hadi ...baş yüzünde... ...yakınlara gelmişler... ...ve ikine ...daha yeni kendine gibi çıkmış... ...narkozun etkisinden... Lakin daha yine toprumla da gezile. Bir açlayı biraz. Şöyle bak neredeyim ben dedi. Ya hastanedesin işte. Üzülme efendiler. Hemen bak ne yaptım muhtemelen? Bana bir sigara verin dedi bir sigara. İşte bağımlı böyle bir şey, bağımlı böyle şey. Lakin gelemiyor? Bana bir sigara verin dedi bana. Hem biri çıkardı, tuttu. Alamadı sigarayı. Alamadı bari. Baktı. Ver saile kesilmiş. Ne olmuş? Sağını kesmişler, omuzdan kesmişler sailenin. Ama en azı bilmeyek kendisi. Bilmek kendisini. Demek ki uzatu almak istedi. İradesi var. İradesi var ama sahlini kesildiğini bilmiyor farkına değil. Almak istedi, alamadı sigarayı. Şöyle baktı. Benim koma ne oluyor böyle Hiç oturmuyor ben. Abi ağlama ağlamaya başladı. Kolu gitti iş arada, üzüldü. Kolamış işte teşekkür etti kendisini. Şimdi mesela Allah'ın olsun feşsi bir insan mı gibi, insan insanda? Yeni feşsi olan kimse, o da bir yatar, bir uyur, bir keneye gelir, ama bilmezler. daha feşsi olduğunu. Da alışımadı hayatını kendisine. Hemen bir kalkmak ister ve kalkamıyor. Tutmak ister, tutamayın Ölüm nedir? Bedenin tamamının feç olma anlamına geliyor. Aynı insan yine var. irada var. istek var. Hepsi çeşitinde var. Ama beden bir alettir. Aletleri kullanamıyor. Bir tamirci mesela usta. kalfa ustadır. İşte ehlidir yolda bir arabası kalmış yolda tanıyor kendisini de ama usta gelmeye bakıyor arabam kaldı yolda Şuna bakar ama yanında der yok anahtarı yok şimdi bu, bu yok bu yani ustalığı var o mesleğinde ehlidir uzmanıdır kendisi fakat ne yapıyor aletleri aletleri kullanıyor muhtemeler. bedende nedir bedende ruhun aleti yani ruh tutmak istiyor. El etmiyor bu şekilde. <gülüyor> Demek ki ölen kimsede mezarında eğer komşu kötü insan günahkarsa yani azap çekiyorsa ondan eza çekiyor eze çekiyor. E beden çürüyor. Zamanı beden çürüyor. İnsan aynen kalıyor ruh kalıyor. Yani beden önemli iş değil, şey değil bence ve önemli değildir ruh aynen kalır ruh, ruh çürümez ruh yaşlanmaz ruh bir şey olmaz ruh hani burada kalıyor şimdi mezarında ne yapıyor kişi yandaki mesela azap görüyor komşu konu komşu azap görüyor tabi bağırıyor çağırıyor ah vaşında bunu yapıyor onun mezarı cerem çıkan dönüşmüş ne yapıyor buradan? Onun kadarı şey, üzülüyor. Huzur bulamıyor kendisine. Kardeşim. Şimdi bir dünyada da bir kimsenin komşusu bahçesi çok pisli olsa bahçesi. pisli gübre, çörç atılmış bahçesine. Yazın evde sinetlere geliyorlar. Artık mağaza pisli bir şekilde. Kişi ne yapıyor? Açamıyor. Pencereyi açamıyor yazın böyle, orada pis kork geliyormuş, şehirden gelen böyle Ama diğer bir komşunun da bahçesi kırık ve tertemiz, çektir ekmiş bir de bakalım bahçesi, oraya bak, orada insan zeh kalıyor böyle şey. Demek ki Medenideki Müslüman ne yapıyor? Oradaki Müslüman da komşuna bakıyor, cennetten bir bahçe içinde yaşıyor orada, yani tam bahçesi yaşıyor. Gülü, gülistanlık, nur, böyle. güzel maaliyat kokuları geliyor. Ondan zevk alıyor muhtemelen. Ondan feyiz alıyor. O da rahatıyor bunları. Şimdi dünyada en iyi neresi mezara komşu oluyor. En iyi dünyada yer üzerinde tabi bir muadres peygamberle komşu olmak dünyada muhtemelen. Ama bu tabii imkansız. Ancak iki tane sahabeye bu nasip oldu. Hazreti Sıddık ömür Faruk nasıldı? İkisi nasıl oldular bence. Peygamberin yanında kom Peygamberin komşusu hep babalar, davalar Beraber, ona sohbet ediyorlar davalar, davamlı bala. Bundan sonra ne en güzel dünyada Medine mezarlığı cehennemi bakıyor mu dedi? Onlar cehennemi bakıyor böyle. On binden fazla sahibi orada mefhum o mezarda, on binden fazla. Üstünün ki bir tek sahabenin bulunduğu yer, Efs Hazretleri, bir tek sahabenin bulunduğu yer, nasıl ediliyor, nasıl değerli bir yer, orada, Cennet-i Bakya'da, on binden fazla sahabeyi ki var. Tabi'in, Tebe-i Tabi'in var, Evlullah var, var da var. var da. Mahşere kalkışta, oradan, 70 bin insan kalkacak. Bunlar hesap soruyor bunlar Gene bak ya yani bana. Yani. 70 bin kalkacak oradan. Bunlara hiç mahşerde soruyor bunlara. Bunlar direkt gelecekler bunlara galice. İşte dünyada ikinci adres oraya eee yani, defil olabilmek. Allah'ın izni isteyenlere vakti diyemem tabii. Ben istiyorum mesela. Ben burada ölsem gurbet ekşerim kendimi. Ben öyle orada ölmek isterim kendimi. Allah'a da yalvarıyorum her zaman Rabbim erhamlıklarınla. En iyi cihanı bakıya böyle. O sahabe arasında, tabiin arasında, evliya arasında Fatmanamızı orada, Halimanamızı orada böylece, velim halları orada, amcaları orada Ali semazeteyyin en güzel bir de orası böylece. Ama tabii bu da nedir? Nasip meselesi. Neden asıl meselesi diye arka toprak alınması vardır. Arka toprak alınması vardır Yani bir insanın asıl yürümüşteki öz toprak dediğini alınmışsa insan oraya gidecek oluyor. Bunları bu tabi bunların da. Peki hayatta olan bir insan, bir mezardaki ölü yakınını Ziyarete giderse o bunu görüyor mu, duyuyor mu, haber oluyor mu? Hadisleri okuyayım delimide, Hazreti Aleyhisselatüllah'dan, bir kimse, yezürü kabrı hamiyin Bir kimse, bir yakın dostun, arkadaşının mezarını ziyarete giderse, yani tanıdık o anı geliyor burada böyle. Burada bir de. Kabre hamim, hamim aslında sıcak anlamına gelir. Yani samimi, sıcak bir dostu. Buna özelliği başka var. Yani bir mezara, bir mezara, tabi başka bir Müslüman da gitse, ziyaret etse, okusa, onun da faydası var. Fakat eğer o kimseye, mezar sahibine, oradaki ölen kimseye, Sevdiği bir insan gelirse mesela evlatları gelir, kardeşi gelir, torunları gelir, arkadaşı gelir böyle gelirse bu farklı oluyor. Hadise böyle buyuruluyor. Bir kimse sevdiği bir dostunun kablini ziyarete girse fe yüsellümü aleyhi ona selam verse. Selam Ve verse, yukude indehü yoğun yana otursa. İlla Red Ali o da onun selamını geri veriyor. Geri sen yemeyeceksin. böyle verdi. Şey. O ölen kimse, ölen kimse geleni görüyor, tanıyor selamını duyuyor ve selamını alıyor. E giden kimse o tabii buraya kadar göremiyor muhtemeler. Neden göremiyor? Nostalji bizde. Aslında insan denen şu vücutta, insanın beyninde, yapısında, kalbinde çalışmayan daha mali duygular var. Onları bize çalıştıramıyoruz. Evliye bu anlama geliyor. Bir kimse yine diyor, cep telefonu alıyor. Yeni çıkmış teknolojiler son sistem alıyor. Alıyor ama ne yapıyor? Onu tam çalıştıramıyor. Daha bilemiyorum diyorlar. Bilgisayar alıyor internet'e bağlanıyor ama tam bunu çeviremiyorum ben. Bence sınırlı bir iş buna şabapilebilir şey işte. Yani bu daha çok işler yapıyor. Bunun çok daha ileri bundan teknoloji bundan var ama ben diyor bu kadar anlıyorum bundan beri. buyur İnsan bedeni mütemdir. Beyin kalp, gönül. Ne kadar teknoloji yani teknoloji zirveye girsin, uzayı fırlasın. Ama yine bu ne yapıyor? İnsan beyinden çıkıyor ama. Bak. İnsan beyinden çıkıyor ama. İnsanı aşamıyor teknoloji. Yani teknoloji bilim, insana bağımlı. İnsana bağımlı. Aşamıyor insana böyle şey. Demek ki insanda her insanda da meydana ölü görecek bir göz var insanda. Mavi göz deniyor buna, kalp göz deniyor buna. Kalp kulağı var. Ama bir mürşit çağırmak muhtemel. Çağırmak gereği işte. İşte evliya olmama geliyor. geliyor. Evliya olmama geliyor. Evliya iç alemine inebiliyor. inebiliyor. Dışta kalmıyor. Yüzüde kalmıyor evliler. Mesela bir de namaz kalarız, Yalnız biraz da fıkı biliyorsak kendimizi beğeniriz. Her şeyle bağlanıyor. Rüke böyle bağlıyor. Şöyle. Üst sefer sübih derken böylece. Yüzeyde böyle kalıyor. Tabi taslı tuttu böylece. Bir evliya Allah, bir Allah dostu bizim gibi namaz kılarsa kapatılır. Şey ağlar günlerce ağlar. Allah'ım ben ne oldum Allah'ım? Kaflete duram patlar. Onlar iç ailemi iniyor elbet. İhlas, samimiyet böyle. görünür Allah diyorlar. Gönül Allah deyince o günde zulümat, pisliği, karanlık kalmıyor, günah kalmıyor orada. Nurlanıyor. Nurlanacak ne oluyor? İşte böyle bir Allah dostu mezara giderse onlarla birbirine konuşuyorlar. Veriş onlar. Gidiyor selam veriyor. O aleyküm selam kalka oturur böyle. Hadi yatmaz o böyle. Ruh yatmaz tabii. Ruh hiç çekimi yok yani. Yorulmaz. Ruhlar uyumazlar ruhlar. Acıkmazlar. Onun için gittim hemen onu karşılar kendisini. Ve en ise bihi hatta yekumi indehü. O öyle kimse ne yapıyor? Tanıdığı, sevdiği şey bir insan geldi mi yanına, selamını selamını alıyor. Ve en ise bihi ona bir ünsiyet oluyor böyle. Gülün bağlı oluyor böyle çok hoşlanıyor, gidiyor. Ne istiyor? Biraz daha kalsa, biraz daha kalsa. Bazı olur böyle şey. İnsan birine gider, tabi kimi de kal girse şu der, yani çok oturuyor der, vıkar ondan. Bir de öyle insan vardır ki, ağzından nur çıkar, ne der ev sahibi gittiği yer, ama biraz oturuyor. biraz da otur, biraz da biraz da otur der yalbari kendisine. İşte. O mevta buna öyle yalvarıyor böylece ya biraz daha döbe biraz daha dur be böyle diyor ondan ün şey buyum böylece demek ki mezarda beden şüürse de insan yok olmuyor şüür aynı ruh böyle yani gören işten duyan aynı ruhtur rulara toplata engel olmuyor nasıl olmuyor? E günümüzde bazı ışınlar var. Mesela ışınları var böyle. İçine giriyor senin kemiğinde, içini görüyor mu? Film çekiliyor. Bu ışınlar içine giriyorlar. Bir. Giriyorlar. Bir de, bunun ötesinde bir komşuluk daha var. Cennet komşuluğu var bir de. Ne komşuluğu. En kısa, dünya komşuluğu. Ortası, metal komşuluğu. Ee, üçüncüsü olan cennet artık o sonsuzluk alemi komşuluğu, cennet komşuluğu. Yalnız cennetin farkı var. Cennete kötü insan orada giremeyecek. Bu bir muhtemel. Yani cennete kim girmişse dört dörtlüktür artık buraya girmişler ya dünyada tevbe etmiştir, dönüş yapmıştır, dünyada arınmıştır. Dünyada tam tevbe yapamadı. Ve taşıdı günahlarını. Kabir azap çeker. Nedir kabir azabı da? Günahattan bir arınma operasyonu oldu. Aslında. Yine arınamadı mahşerde. Mahşeri güneşin altında buram buram terler böyle. Ateş gibi kar fıştıp atar. Ciğeri yanar. yanar Mahşerde. Binlerce yıl ayak üzerinde. Surguları çekilecek. <gülüyor> Korku içerisinde. Surguları içerisinde. Bu nedir? Hep güne arınma bunlar. Aslında Yine arınamadı. En son sat köprüsünde arınma. Artı yanarak. Nasıl bir pası demir ateşte yandı mı Pası gider. Parlar. En son günde arınma prosesini sağ köprüsünde. Şimdi dünyada mesela bir insanın bedeninde çıbanlar çıkmış. Bir çivanlar, çıbanlar, şişmiş çıbanları patlamışlar, sancı yapıyor. Hastane doktora gitti. Ne diyor doktor? Tabii yarılıp temizmesi gerekiyor bunları. Aman yar temizle bile diyor. Ama açan açacak olsun doktor. Hasta Nedir bu? Şimdi arılma bakınız. Dişi çürümüş. Dişi ağrı yapıyor. Dişliğe gidiyor. Dişimi çek. E Günümüze yine iğne falan var bir işlere şeyler bile. Eski yoktu. Bunlar da yoktu. Eski gelene berberler çıkar dişleri böyle. Kefeden ne böyle? Canlı canlı çıkar çıkardı böyle Ne kişi o zamanlar? Mesle genç çektiririm gençliğe berbere. Çektiririm. Kefeden ne? Tuttum kefeden ne? Bırakmazdı böyle. Bir şey bunlar böyle. Fakat ne yapıyor insan buraya? Kendi ayağına gidiyor oraya. Benim şu dişimi çek. Bir de para düştüğünüzü çek mi Para da e Canın yanıyor ama ne var? Beni bu sancıdan kurtar, dişten kurtar beni. Dişini çekti mi? Bir hastalığınızda bir ok çekiyor böyle şey. Bakın muhteremler. Allah adildir Mevlam diye şey alıyor. Rabbim erham rahimindir Mevlamız. Allah azap etmez mi? Neden böylece? Nedir bu mahşerdeki azaplar? Karar azabı, sadyanmalar, güyahtan arınma operasyonu. Orada kul ne yapacak? Mesela köprüsü en son alev yakıyor kendisinden böyle. Çevçen iyi oluyor ama görüyor ki günahlar eriyor gidiyor. O seviniyor mu? Seviniyor. Bu işin zaten günah çok fazla ise Sıhhatümde geçemiyor muhteşemler. Çünkü cehennem bir çekim gücü var. Cehennemin ancak günah çekiyor cehennem. İçeni çekiyor onlar Çekip alıyorlar böyle. Alıyor bunları. Şimdi ne oldu demek ki? Cennete ancak temize gidiyor cennet. Temize gidiyor cennete. Cennete gidiyor artık arındı günahlarından. Nedir günahlar? Önce ahlaktan kaynaklarına bunlar. Mesela Öfke, kin haset şunlar bunlar pislik bunlar böylece aşırı kıskançmalar sindirmeler şunlar bunlar Arnavut'tan kişi Helen Saatkabis Arnavut bir hanadandan şey o Hoca Haftar böyle Hafiziler Mustafa böyle Hafiziler böyle rahataki nice yalnız şu aşığın cennette bir insan dünyada sevdiğin orada beraber olursa komşu olursa daha hoşuna gidecek bana ufak Dünyada arkadaşı, sami arkadaşı vardır. Yakınları vardır. Akrası vardır. Evlat torunu vardır. Ana babası vardır. Kişi ne yapıyor orada? Onunla haber olursa o zaman daha insanlardan mutlu oluyor. Beraberce olursa. Yine bir de kişi orada eğer kendinden daha üstüne komşu olursa bu nedir? Daha güzel bir şey. Yani bir çocuk sahibi. Mesela yani bir köyde oturuyor mesela kimse. Küçük bir köyde oturuyor kendisi böyle. Güzel köyde oturuyor. Yani karını doyuruyor. Ama komşusu güzeldir durumu. Kocamanın şifriği vardır. Ağaçlar, meyveler, şunlar, bunlar derken ona zevk alayım. Yalnız her şeyin bir zirvesi var. Yani en iyisi var. Nedir bu da? Cennette en iyisi Peygamberimiz Aleyhisselatı'na komşu olmak muhtemelidir. En zirvesi bu. Meden münevvelerde bir genç vardı. Meden Aslı saadette. Peygam zamanında. Bu genç Peygamberimiz'e aşık olmuş genç. Uyumuyor geceleri. Peygamberimiz'in evinin dışında tabi 7. orası toprağa yatıyordu. Niye oraya yatıyor? Peygamberimiz kalkarsa ona yardım edeyim. Peygamberimizin zamanında bakın muhtememler evinde öyle muslifine yok peygamberimizin böyle şey. Peygamberimizin zamanlar alıverdi İbrahimde bir şeyler çıkardı hapist orada alıverdi. Hem böyle koşamış genç ibrahimleri dökermiş peygamberimizi görürsün geceleri. Gelsin geceleri. Yine bir gece bu genç böyle peygamber aşkı yakmış yani aşkı resulü diyor mu? Yalmış peygamber aşkı öyle. Uyuyamıyor da böyle. Eğitim geziniyor. Ya Resulallah diye sarhoş bir şeyleri getiriyor. O aşk makamına gelmiş ki tabii tatlı bir ailem var. Yani manevi zevk. Yani cehenneti aşan bir haldir bu peygamber aşkı sevgisi. Bakıyor bu genç Hristiyonu Aleyhisselam Hazretleri dışarı çıkıyor. Hemen koştu geldi. Ama yanı yanı, yanı iş vereceğim. Bak peygamberimizin durum malum. Peygamber bahtı şey, baktı gelince Yaşar. Heradaki hacetin. Ey genç, Sen ihtiyacın var mı şu anda? Yani karın aç mı? Susuz musun? İhtiyacın var mı? Kalela. Bak ya anşallah. Hiç yok. Bekâr mısın? Bekâr ister misin? Onu istememiyoruz. Allah. Ne istiyorsun? Yarısı Allah, sana doyamadım yarısı Allah. Sana doyamayacağım yarısı Allah. Ama dünya fani yarısı Allah. Ya ben öbür hal vereceğim, ya siz çeksiniz. ne istiyorsun? Ne olur yarısı Allah? Allah dua et, de, Allah beni sana cennete konuşacaksın, cennete konuşacaksın. Egemler. Bunu isteyin yarısı Allah. Biraz, biraz durdu şöyle Aleyhisselam Hazretleri. Tamam bir duruma baktı. Şöyle burada. Aleykir kesedi suculuğu. O halde çok çok secde yapmıyor. Çok çok secde yap. Yani çok namaz kıl. Demek ki namazın özü secde. Namazın secde. Bir de secdede? Allah özelliği yerlere. Yani yokluk alemi böyle. Onur ruhu gidiyor buna. İnsan ne yapıyor? İnsan onuru kafa beynindedir. Onur büyük bir büyüklük taslama beynindedir. Yer nedir? Ayakalardan çiğnenen en en mütevazı varı topraktır. Ayakalardan çiğnedir. İnsanın abi secde en onurlu almanı yere koyuyor. Allah huzurunda koyuyor. Yine bir örnek vereyim daha inşallah. Uğud Harbi'nde Uğur tabii İslam'da ikinci büyük meden savaşı Uğur Savaşı. İslam'da Cuma günü çıkıldı oraya, o gece orada yatıldı. Cuma sabahı savaş başladı. Bedir'de daha önce Bedir Savaşı olmuştu. Bedir'de güzel bir zafer kazanıldı, üstün gelindi. Düşman kuvveti üç kat olduğu halde. Şimdi o gün Müslümanların sahibi arasında şuraya bir zan oluştu. Allah'ın üstü aramızdayken her zaman biz üstün geliriz. Yani Allah'tan böyle yardım isteme değil de sanki peygamberimizin bir himmeti, peygamber bir durumu gibi bir peygamber e yönelimi oldu burada. Mevlam bu inancı tabi vermedim Mevlam bunu. bu Savaşı'nda önce Müslümanlar savaşı kazanmış durumdayken o kuşların tebi bırakmasıyla arkadan bir çevirme yaptı Halbim Hazretleri. Ki o sonra Müslüman oldu. Bir anda iş değişti. Karmaşa oldu. Karmaşa da çok orada sahabeler orada şehit oldular o karmaşa da. Düşman ne yaptı? Düşman da düşman hedefi Peygamberi öldürmek düşman. Peygamberi saldırıyorlar peygambere. Hud'dan gelen bir kâfir vardı. O Peygamber'e taş attı. Peygamber'in yarana yardı, dişini kırdı. otardı. Bu bir lan kafir. İbni Kamyâ denen kâfir de peygamberimize taş attı o da karşıdan. Peygamber'in yaranına gelen taş, Peygamber'in yaranı yardı. Peygamber'in zırhı vardı. Zırhda oluyor. Zırhım. Kanlar kop kırıldı. Ben yanında kaldı bunlar. Yine saldırıyorlar. Bir kadın vardı Medine'nin Ensar'dan kadın. Ümmü Ümare künyesi, adı Nesibe Hanım. Hatun neredenisi baktım? Bu kadın da korosunu, iki oğlunu savaş hazırlamış. O kadın, erkek hazırlamış onları. Korosuna bak. Resulullah bu da gidiyor yarın. şurada kalmayacaklar. İki olunu da yavrum Resulullah bana banasından daha sevgili, daha iyi gider. Buna göndermiş bunlara da. Kendi de oturamıyor, cumartesi de oturamıyor kendisi de. Bu Allah'ın Resulü şu anda diyor, bu düşmanla savaşıyor. Orada yaralanabilir, eş olabilir, güneş altında arsız kalabiliyorlar burada. Bu, bu kadınlar ne yapmış? Hem biraz testinin su almış, belki yaralı su veren derken harp gelmiş dışarıda bekliyor. Bir ara baktı ki savaş ters döndü, müşrikler Pegasos saldırıyorlar etabını, saldırıyorlar. Artı durum çok kritik oldu, dayanamadı. Koştu savaşa girdi. Bir şehidin düşen kılıcı aldı, aldı gibi düşmanını saldırdı. O anda bir kafir de at üzerinde Peygamber tam saldırmak için Peygamber gelmiş. Hem ana kılıcını saladı, at olduğu için başına vuramadı. Ayağını kesti ama düşüldüğünü yere verdi. Düştü öldürüm kendisi burada. Bu ortada başta yararladılar. Her kan içerisinde ama durmadan hücum ediyor. Bir de oğlana bağırıyor. İşte isimleri neyse Ali Velî, Hasan Hüseyin koşun Resulullah'ı kurtaralım. Kulesi'den bağırıyor. Bunlar dördü Peygamberi tarafındanlar, baş sahabede var da. Fakat bunlar çok çalışıyorlar. Peygamber ise bunları görüyor olmasa da ettiydi. Peygamberin elini açtı bu Allah'ım Allah'ın bunlara bana cehenneme komşu eli dedi bu taraf yolda. Duaydı Allah bunlara bana cennette komşu el yap, komşadım bunlara verdi. Demek ki en büyük dua nedir? cennete, peygamberimize komşu olmak muhtemelen. Yani Peygamberimizin feyzinden yaralanmak, feyz, manevi gıda, ruhsal zevk. Bir insan ruhsal zevki alırsa madde gider. Muhtemelen. Yani madde hiç kalır Ama bir insan ruhsal zevki alamasa, hele ruh sıkıntı olsa, ruh bunalında olsa, Olmayan insanın dünya daha gelir muhtemelen. Dünyanın daha gelir. Bütün mesele ruhsal haldir. İnsan alsa özlü ruhsür çünkü kardeşi. Şey. Bir kimse hasta. Ameliyat olmuştur. Ayağı kesilmiş, şub olmuştur. Eğer ruhsal yönden huzurluysa hastanın yatar. Rahatsız yataran böyle. Yatar böyle. Gelen görüşmecilerle konuşur, anlatır, hemşireyle konuşur, doktora konuşur, rahatsız yatar. Böyle şey. Bir insanın bedenine kadar sağlam da olsa ama ruh, ruh sıkıntıysa, ruhsat buralara girmişse evi dar gelir, köyü dar gelir, mahalle dar gelir, hastane dar gelir, dünya dar gelir. Hatta ne oluyor? İntihara, kalkışlara muhtemelen. Ruhsat buralara girmişse. Ruhsat zevk nedir? O da manevi feyzden gelir. gelir i̇nsanın kendine de kalbine buna bulabilir bulamıyorsa dışarı alabilir insan bunu böyle. Alabilir. En büyük nedir bu kaynağı? Peygamberimizin durumu muhtemelen. Peygamberimizin durumu bu şekilde. Demek ki en büyük komşu nedir? Cennete peygamberimize komşu olmak muhtemelen. Olmak böyle. Her zaman böyle doya doya peygamberimizin yanında etrafında bulunmak böyle. Onun sorunu dinlemek. Dinlemek sohbet dinlemek orada. Bir de Peygamberimizin cennette genel bir sohbet olacak Peygamberimizin cennette. Gelen sohbeti olacak Peygamberimizin cennette. Sekiz cennet var. Bütün bunlara haber verilecek. Hatim-i Enbiya Aleyhisselam Hazretleri'nin sohbeti var diye. Oya toplanacak Müslümanlar İnşallah da o bize şey, inşallah. İnşallah böyle verecek ne kadar cennet insan varsa, şekil cennette, tabi Allah bir sayısını artık kaç türlü insan varsa toplanacaklar. Sahabeler gelecek muhteşemler. gelecekler. Diğer peygamberler onlara gelecekler. <gülüyor> Şurada cennetinde. Onun üstünde arşalar var. Böyle. En yüksek cennet, zircem en güzeli budur. Üstü arş-ı Bekleniyor. Peygamberimizin gelmesi Aleyhisselam Hazretleri'nin. Erken tabi görünecek. Makam-ı Mahmud diyor. Makam-ı Mahmud böyle. Yani Hamd olunan bir makam. Mâliye makam. Peygamberimizin gelecek, gelecek oraya. E, Peygamberimizi gören gözler, yani sahabeler. <gülüyor> tabi uzun zaman hasta göremişler Peygamberimizi. Gözleri Resul'dan böyle. Peygamberler böyle. akacaklar bakacaklar. Bir de peygamberi görmeyen gözler. has Enes orayı şey gibi muhtemelen ama aklıma öyle doldu şimdi. Enes peygamberimizi en yakından gören bir sahabe. 10 yaşındayken annesi sonra Hibet peygamberimize hep peygamberimiz yanında kaldı. Devamlı yanında kaldı en içine şey, peygamdan gören göz Haz Enes'tir böyle. O yakın böyle şey. Haz Enes peygamdan sonra bir yere gitti. Tabi tanımadı kendisini. İşte kimsin sen? Enes Enes'in malikim. Aynen Enes, sen misin? Benim. Oradan biri sordu. Enes senin gözden Resulullah'ı gördü mü? Gördü. Allah aşkına öpeyim gözle mi? Resulü gören göz öpeyim ben de yani peygamberi görmek muhteremler böyle. Yani bir peygamberi görmek yani cennetten tatlı. Çünkü peygamber olmaz, cennet olmaz böyle. Olmaz böyle. Peygamberin ruhsat zevk, mali feys böyle. Öyle bir hal böyle. Yine bir savaşta esir alınmış bir müşrik esir alınmış o dönemde esirler yıl altına kapanır, zindana kapanırdı, zinre bağlanırdı. Karanta kalırdı esirler. Soru sahabeler, Ya Resulallah ne yapalım bu esiri? O nedenle meşriğe getirin. Ama kaçmasın, tedbir olur diye direk bağlayın. Meşriğe dursun böyle. Yani can sıkılmasın. O zaman meşriğe devamlı insan işler bir devamlı böyle. Gece gündüz. boş kalmıyor. Bu esir meşriğe tabii. Meşritte, razı ı Muhtare'de bağlandı orada. E, peyon, peyon oraya geliyor, sohbet ediyor, namaz kılınıyor, korona okunuyor orada. Artık o gün ki o Meşr-ı ravz manevi olarak tabi biz artık hayatımız bile. Öyle güzel bir yer arkadaşlar. Peygamberimiz sordu sabahdan şimdi o, o estire. E, Müslüman olmak için olacak mıydı Müslüman? Olmayacağım dedi. Peki İkinci gün yine sordu. Olmayacağım ama beni bırak gideyim ben dedi. dedi bırakmadı. Üçün günü yine peygamberimiz. İslam dahil etti. Olmayacağım ama ne olur ya Muhammed. Ben de işte eşim var. küçüklüklerim var. Ona ben işte ağlaştırlar. Babam geldi derten. Ne olur beni bırak eve gideyim. Çözüm bunu gitsin evine. bırakmak gitsin. Çözdüler. of oh, rahatladı böyle. Çıktı. Küreye böyle. Kurmalık vardı buraya böyle. Kurmalaya geldi. T kaldı orada böyle. Kaldı. Neden kaldı? Meşritte aldığı zevk vardı. Feyiz vardı. Fakan değildi. Onu Onun kadar kendisi onu satmış böyle. Meşritte. Resulullah'ın alınan Resulü orada. Namaz kılıyor, Sabit Kuran okunuyor orada böyle. Nasıl feyiz almış, feyiz almış orada. Tam ufakına diyeyim. Hurmalar geldi. fil gitti. Gitti. Aa, bahtı ki sanki bir karanlıkta böyle zinan atılmış sanki böyle. Bir gafete daldı. Kovşu geri geldi. Hem kovşu da geldi. Ya Resulallah ben Müslüm hocayım ya Resulallah. Deden yani tutu yerinden otur bakalım. Kul etsene bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah... Ve şöyle de enne Muhammed Abdullah Resulü dedi muhteremler. Nasıl bir tavuk kesince böyle tavuk veriş şey abi ya, böyle bir satılır böyle tavuk verilece gelme geldi başı yakmaya veriş. Yapıyor böylece yarın süle Allah eder. Ana sana feda olsun, her şey feda olsun. Ben bunu kaçacağım zaten. İşte peygamberimizin durumu böyle muhteremler böyle. Ve bu şekilde inşallah işte cenneti inşau Taala Peygamberimizden bir genel sohbeti olacağı peygamberimiz. Haber verildi. Ehriman orada böyle. Herkes rahat ama. Cennet hayatı dünyayla kıyaslanamaz ama. Yani biz burada yaşamıyla kıyaslarsak cennet diye hayat düzen başka denge düzen var orada. Her şey başka. Nedir bu? Cennetteki bir insan oturduğu yanında kişiyi gördüğü gibi uzak ani görüyor böyle. Fark etmiyor. Yani arada bin yıllık, kişi yolu olsun orada mesafe olsun, olsun kişi yanındaki nasıl görüyorsa onu öyle görüyor. Yine yanındaki de konuşurken nasıl duyuyorsa uzağı bile duyuyor muhtemelenler. Peygamber çıkacak makam Mahmud'a tabi görmeyen gözler yani bizler muhtemelen orada inşallah inşallah görürüz onu muhtemelenler. görün orada inşallah. Tabi cennette bir feyiz oluyor. Yani cennet yaşam duracak cennette. Cennet başka bir olacak orada. olacak. Peygamber çıkacak orada. Önce... ...Kur'an okuyacak. Peygamber var ağzından... ...bu ammamını da şey yaparak böyle... böyle ...etkili bir Kur'an okunacak ki... ...artık burada coşturuyorlar. Böyle. Coşturuyorlar böylece. Peygamberden sohbet yapacak a.s.m. sonra Orada zaman diye bir şey yok cennette. Zaman yok böyle şey. Yani ev işte karanlık oldu, akşam oldu, yok orada böyle. E bu arada ışık dağımlı. Orada zaman birim yok orada. Gerçekim yok orada. Yani yoruldum, işte benim ağrı, ayağım dizim ağrıdı, gerçekim yok böyle böyle. Orada acıkmadı yok orada böyle. Orada insanın bin yıl bir şey yemesi bir şey olmaz. Hücre değişmiyor, an hücreler. Yani yenen gıda kan hücre olmuyor böyle. Hemen buna çalış indiriliyor, bir gaz oluyor, dış atıyor bunlar. Renşsiz gaz dışa atıyor bunlar. Şey. Yani cehenneti hiçbir şey değişmiyor. Hep aynı hücreler. Şey. Tabi bu sohbet ne kadar devam edecek? Bir muhtememdir. Kim vardı bin yıl mı devam eder, daha fazla mı devam eder? Ama tabi bir gün gelecek o sohbetten sonra artık Müslüman imanı daha başka olacak. Ruhsallari daha başka olacak. Rabbim inşallah hep nasip etsin muhteremden. Olsa bulunmak inşallah. İllatane Fatiha.